1. fasıl Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca belini kudretiyle mesh buyurduğu zaman ondan iki avuç aldı. Birisini sağ tarafından, diğerini ise sol tarafından aldı. Her insanın zerresini birbirinden ayırdı. Adem Aleyhisselam onlara baktı ki onların zerreler gibi olduğunu gördü. El-Vakı'a suresindeki bir ayeti i kerîmede mealen, İşte bu sağdakiler, cennet ehlinin amelini yapacaklarından, cennetlik olanlardır. Bana bunların amellerinden bir faide ve zarar yoktur. Bu soldakiler, cehennem ehlinin amelini yapacaklarından, cehennemlik olanlardır. Bana bunlardan da bir faide ve bir zarar yoktur, buyuruldu. Adem aleyhisselam Allahü Teala'ya, Ya Rabbi, cehennem ehlinin ameli nedir? diye sordu. Allahü Teala da bana şirk koşmak ve gönderdiğim peygamberlere inanmamak ve ilahi kitaplarımda peygamberlere verilen kitaplar olan emir ve nehimi tutmayıp bana isyan etmektir buyurdu. Bunun üzerine Adem aleyhisselam Allah-u dua ederek, Ya Rabbi, bunları kendilerine şahit kıl. Umulur ki, cehennem ehlâ ameli işlemezler, dedi. Allahü u da, nefslerini şahit yapıp, Ben sizin Rabbiniz değil miyim, buyurdu. Hepsi, Rabbimizsin, biz şehadet eyledik, dediler. allah melekleri ve Ademi Aleyhisselam da şahit tuttuk ki onlar Allahü Teala'nın rububiyetini ikrar ettiler. Bu sözleşmeden sonra onları tekrar eski mekânlarına gönderdi. Çünkü bunların hayatları yalnız ruhani bir hayat idi, cismani bir hayat değildi. Allahü Teala bunları Adem aleyhisselamın sulbüne yerleştirdi. Ruhlarını kabzedip, edip Arşın hazinelerinden birinde muhafaza kıldı. Bir babanın nutfesi, ananın rahminde karar edip çocuğun cismani sureti tamam olduğu zaman henüz ölüdür. Melekiyti bir cevheri olduğundan cesedin fenalaşması men edildi. Allahü Teala rahimde ölü olan bu çocuğa ruh vermeyi murat buyurduğunda arşın hazinelerinde bir müddet gizleyip muhafaza buyurduğu ruhu o cesede iade eder. Çocuk o zaman hareket etmeye başlar. Çok çocuk vardır ki anne karnında hareket eder. Validesi bazen işitir, bazen işitmez. Allahü Teala'nın ruhlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğu misaktan, sözleşmeden sonraki ölüm yani ruhunu arşın hazinelerine göndermesi birinci ölüm ve şimdiki ana karnındaki hayat ikinci hayattır.